Bismillah, Elhamdülillah es Esselatu ala es Aleyküm ve Rahmetullah Evet, sevgili arkadaşlar ee, hemen, hemen hepiniz haberleri takip ediyorsunuz veya takip edenler tarafından e, takip ettiriliyorsunuz e, Cumhuriyet tarihinin en büyük terör olayı bugün e, ölü sayısı olarak Rekor kırarak karşımıza çıktı. Şimdilik 86 ölü. Mümkün ki 100'e yaklaşacaktır. Yarın, Yarından sonraya kadar. Bir e, e, olayda 86 kişinin ölmesi. Terör olayı. E, nedir terör ve niçin bu kadar insanlar acımasız olabiliyorlar? Gözünü kırpmadan e, tanımadığı insanları savaş ortamı olmaksızın e, tanımadığı insanları rahatlıkla öldürebiliyor insanlar. Yani merhametten, insani özellikten, insaftan, vicdandan ne kadar uzak olması lazım bir insanın. E, bir ayağına bastığı zaman bile acı duyuyor. Yanlışlıkla bir kimsenin ayağına bastığı zaman. E, ben e, e, 20-30 senelik e, direksiyon salladığım gençliğimden beri e, e, şoförlük yaptığım zamanlarda bir e, köpek çiğnedim. Onun acısını senelerce unutamadım. Daha doğrusu köpek bana çarptı arabaya. Otoyolda e, bir iki köpek çıktı onlardan arabayı kırarken ki arkanda arabalar var otoyolda gidiyorsunuz. Başka bir köpek e, süratle geldi e, intihar etti arabaya çarparak. E, tamam da can e, kaybına sebep oldunuz. Yani onun e, şeyini, acısını çektim uzun zaman. Bir köpeği öldürdüm diye. Yani köpek değil bir insan öldürüyorsunuz. Ve kaza değil kasti olarak yapıyorsunuz. Allah hak etme Allah'ın hak olarak yazmadığı öldürmeye cevaz vermediği bir durumda evet. Kur'an-ı Kerim bir insanı haksız yere öldüren bütün insanlığı öldürmüş gibidir der bunu hem maddi olarak öldürmek hem manen hidayetini yok ederek onu sapıttırmak olarak ele alabiliriz. Yani dünyevi olarak öldüren veya uhrevi olarak öldüren. Ki ötekilere kimse katil demiyor. Adına öğretmen diyor, bakan diyor, yazar diyor, bey diyor, efendi diyor, manevi olarak insanları öldürenlere. Teşekkür ediyor, iltifat ediyor, memnuniyet diyor. İyi ki benim çocuğumu öldürdün. Yani okulda öldürdün, televizyon başında öldürdün. Efendim iş vererek öldürdün. Sokakta öldürdün. Onlara teşekkür bile ediyor insanlarımız. Destek oluyor, yardımcı oluyor, dua ediyor vesaire. Maddi olarak ölümler biraz daha üstü örtülmüyor. Onları herkes rahatlıkla görüyor ve insanın ister maddi yönünü ister manevi tarafını yok etmek hayvanın bile yapmadığı bir şeydir. Hayvan bir kişiye saldırır saldırırsa o da açken yapar bunu ve normalde de yapmaz. İhtiyacı varsa efendim mümkün ki bir kişiye saldırır. mümkün ki öldürür. Mecbur olmadan da pek yapmaz dediğim gibi. İnsan hayvandan da aşağı olabiliyor. Hani halk kork Allah'tan korkmayandan demişler. Tabi korkmak yani onun şerrinden emin olmamak anlamındaysa doğrudur. Yoksa niye korkacağız canım? O da zaten korkudan beslenir. Sen korkarsan e, o da korktuğun için üzerine gelir. Bu anlamda değil de şerrinden emin olmamak anlamında. Ve Allah'tan korkmayan nesiller oluşturuldu. Devletten zaten niye korkulsun ki? Neyi yakalayabiliyor, neyi yapabiliyor ki? fail meçhul cinayetlerin sayısını kim biliyor bu ülkede? Devlet kendisi yer yer ajanları vasıtasıyla beslediği terör örgütleri vasıtasıyla kendisi katillik yapıyor yer yer. Sadece Atatürk zamanında efendim bazı alimlerin şapka giymediği ve benzeri uydurulan suçlar yüzünden idam edilmesiyle devlet terör olayına katılmış değildir. Terör aslında devletlerin başının altından çıkan ve en büyük oranda devletlerin yaptığı bir uygulamadır. Yani bu teröristleri kim yetiştirdi? Uzaydan mı geldiler? Rusya'dan mı geldiler İsrail mi bize gönderdi bunlar Bunlar Türk sayıl Türk değildir ermenidir Ermenistan'dan geldiler Bunlar öyle mi hangi okullarda yetiştiler kimin ürünü bunlar İslam hakim olsaydı İslam'ı suçlayabilirdiniz İslam hakim değil ki bu ülkede İslam'ın söz hakkı yok ki, Kur'an uygulanmıyor ki. Öyleyse devlet birinci derecede terörden ne kadar şikayet ederse etsin, birinci derecede suçludur. Hiç kimse durup dururken dağa çıkmaz. Kimse hayatını ortaya koyup da canlı bomba olmaz. Müslüman o noktaya gelmiştir, başka bir çıkış yolu yoktur fetvasını almıştır. Mümkün bazı Filistin'de vesairede canlı bomba olmuştur. Niye? Onun bir arka planı vardır. Durup dururken olur mu? Hadi Müslüman cennete gitmeyi hayal ediyordur. Onu bekliyordur. Öteki adam niye canını versin? Yani huzurlu bir insan, normal olarak güzel bir şekilde yetiştirilen bir insan, zulüm görmeyen efendim toplumuna vesaireye çok ciddi bir baskı yapıldığını kabul etmeyen bir kimse. Niye canlı bomba olsun canım? Aklımız kabul ediyor mu bunu? Kim yetiştirdi bunları? Kim buna buna mecbur etti? O insanlar da bu, bu ülkenin evlatları. Yüzlerce sene böyle yapmadılar da dağa çıkmadılar ee, bu insanları diğer ırktan vatandaşları e, öldürmeye kalkmadılar. Terör eylemlerine karışmadılar da niye? 20-30 senedir oluyor bu olaylar. Tekrar edelim. İster asker eliyle, ister e, gerilla denilen PKK'lıların PKK eliyle ortaya çıkmış olsun terör olaylarının arkasında devlet vardır. Birinci dereceden suçlu odur. Hem zulmetmesi yönüyle hem o insanlara Allah korkusu bilinci vermemesi yönüyle. Bu insanlar Müslümanca yetişseydi Allah korkusu sevgisi içerisinde ve İslami adalet sistemiyle bir devlet içinde bulunsaydı böyle terörist olurlar mıydı? Onları terörist yapan kim? Hangi zihniyet? İnsan pisliği yedirmeye kalkan bu düzen değil mi? Yani nice zulümler reva görüldü. Ondan sonra da Niye onlar şöyle yapıyorlar? Bunları belirli bir kesimi masum göstermek için söylemiyorum. Adam öldüren masum olmaz. Bir kimseyi öldüren bütün insanlığı öldürmüş gibidir. Ama unutmayalım ki tetiği çekenlerle karşı çıkmaktan e, ziyade tetiği çektirenlere piyonlardan ziyade piyonları oynatanlara e, tavır almamız gerekiyor. Kuklaya değil, kuklacılara bakmak, onlarla mücadele etmek gerekiyor. Ve onların arkasında devletin dost ve müttefik kabul ettiği Amerika, Almanya, Avrupa, terörün tümüyle destekçisi değil mi? Sen de onların destekçisi, destekçisin devlet olarak. Dolayısıyla niye şikayet ediyorsun? senin dost ve müttefik kabul ettiğin devletler öyle uygun görmüş bu, bunlar terörist değil özgürlük savaşçısıdır diyor sana da kabul etmek düşer veya onları da terörist kabul etmen gerekir ve herkes biliyor çoluk çocuk dahi ee, bir zamanlar Apo'yu devlet kendisi ne yaptı? Ee, ajan olarak kendi bilgisi dahilinde kendisi yönlendirerek e, PKK'yı kurdukturdu. Sonra Frankenstein gibi e, kontrol edemediği bir güç haline gelmesine Batılıların teşvikiyle gidildi. Sonra 3-5 ay önce biliyorsunuz barış süreci adı altında iyice şımartıldılar. Vaatler verildi. Kobane olaylarında en küçük çapta karşı çıkılmadı. Tam tersine devlet yardım etti. Sonra sonra da şimdi şikayetlerde bulunuyor. Evet. Kan kanla temizlenmez. O onu öldürecek, bu bunu öldürecek. Biz de bir taraf tutacağız. Terörist diyeceğiz. Tamam terörist de ama adaletli olarak diye. Yani onlara terörist dediğin kadar Devleti terörist kabul etmezsen adaletli olmaz. Onları terörist yapanın zihniyeti de suçlamazsan e, kuklayla uğraşmış olursun. Yazık değil mi o insanları bu hale getiren zihniyetin e, yaptığı e, e, durumları görmemek. Kim ister tekrar edeyim? Dağda bir hayat sürmeyi, cennet olmayan bir dava için ölüp gitmeyi. İşte onları o hale getiren zihniyeti esas irdelemek lazım. Bunlar bu okuldan, yet okullardan yetiştiler ve, ve devletin bir sürü yönlendirmesiyle bu noktaya geldiler. Eyvallah. Evet. Bakın bugüne kadar çetelerin, grupların e, terör örgütlerinin öldürdüğü insan sayısı ne kadardır? Tahmin edin. 10 bin, 50 bin, 100 bin daha fazla çıkar mısınız? Efendim çıkmaz. Değil, yok. Çıkma. yok 100 bin. Teröristlerin öldürdüğü adam sayısı. Eyvallah 30 bin asker öldürdü. 20 bin de sivil öldürdü de 50 bin. Daha başka? Avrupa'da vesairede ilave edin benzer terör örgütlerini. Bakın sadece bir Irak işgalinde Amerika'nın verdiği rakam 1 milyon insanın öldürülmesidir. Amerika'nın sadece bir yıl içerisinde Irak'ı işgal ettiğinde kendi verdiği rakamlar bir milyon insanın öldürülmesi. Hangisi terör arkadaşım? Hangisi büyük terör? Devlet yapınca gayet doğal. Adı savaştır. Bir şey olmaz, suç filan değildir. Masum insanları öldürüyorsunuz. Ötekiler yapınca terör. Eyvallah. ikisi de Allah'ın lanetine muhatap olacak bir eylem. Ama siz bir tokat vuran babanın çocuğunu elinden alma durumundasınız. İnsanlar birbirlerine haksızlık yapmasınlar diye Apo'ya zulmediliyor diye kaç tane elçi göndereceksiniz. Ama bir vuruşta bir milyon insan öldüreceksiniz onun yanında. Öteki haksızlık bu ise hak olmuş olacak. İ, İsrail terör devleti olmayacak. İ, el, evini efendim her şeyini işgal etmiş olan İsrail'e karşı taş attığı zaman o terörist olacak. Tanklarla üzerine yürüyen İsrail terörist merörist olmayacak. O devlet. Öteksi bir insan. Devlet niçin vardır? İnsan devletin kulu kölesi mi olacak? İnsan için mi devlet yoksa devlet için mi insan? Ve terör. Bu şeyi de değerlendirin. Tecah devleti işte e, takrir-i sükundan başlayan, e, istiklal mahkemeleriyle devam eden süreç içerisinde ne kadar insan öldürmüştür? Sayısını kimse bilmiyor. Çetele tutan olmadı çünkü. Birinci Dünya ve İkinci Dünya Savaşı'nda ne kadar insan öldürüldü? Rusya devrim yaparken 17 milyon insan öldürüldü. Sırf rejim değişsin diye. Bunlar terör konusunda niye hiç gündeme gelmez? Yani Ömer şey Abdullah İbn Ömer'e Küfel'inin biri sormuş yani. Efendim demiş. haç yaparken bir sivrisineği öldürsek cezası gerekir mi? Büyük günah mı gireriz? şeyz e, ihramlıyız. Sen nerelisin? Küfeliyim. Hadi oradan demiş. Hüseyin'i öldürürken hiç acımadınız. Sineyi öldürürken günah mı diye soru sorarsınız. Defol buradan. Hüseyin'in öldürülmesi önemli değil. Sineyi öldürelim mi? Caiz mi, değil mi? Hep durum bu. Evet. İslam'ın olmadığı yerde fesat vardır. Kur'an fesat kelimesini kullanır. Daha ilk ayetlerde uyarır. Onlara yeryüzünde fesat çıkartmayın. Yani terör uygulamayın denildiğinde yok canım biz fesat çıkartmayız. Biz teröre karşıyız. Bugünkü ifadeyle. Biz ıslah edeceğiz. Teröre tavır alan insanlarız. Derler. Hayır. Bilin ki onlar şuurunda olmasalar da teröristtirler. Fesatçıdırlar. Bozguncudurlar. Fesat, salahın tersi. Yani salih amelin zıttı. Bir kimse salih amel yapmıyorsa, salih amel zaten müminlerin yapabileceği Kur'an'a uygun davranışlardır. Böyle bir durum yoksa, o zaten fesat çıkartıyordur. Terörü biraz daha, fesadı biraz daha Kur'an ölçeğinde değerlendirirsek bir devletin kurallarına baş kaldıran kimseye isyan edene anarşist, terörist denilir de Allah'a isyan eden bir kula terörist, anarşist denilmez mi? Namaz kılmayan bir kimse Faizle uğraşan bir kimse, ne bileyim tesettüre uymayan bir kadın, bu haliyle Kur'an açısından değerlendirildiğinde bir anarşisttir, bir teröristtir. Allah'a karşı çıkıyordur. Allah'la mücadele ediyordur. Faizle uğraşan kimse söz gelimi Allah ve Resulü ile savaşmış olmuyor mu? Devletle savaşana terörist diyoruz. Allah'la savaşana ya ne diyeceğiz? Sadece kafir demeyeceğiz. Kafir sıradan kendi halindeki insana da kafir denilir. Kimseye zararı olmayan. Yani işte fesatçı, terörist kafir. Zaten mümin terörist olmaz ki. Evet. O yüzden terör kavramının çok kaypak olduğunu, isteyenin kendi ideolojisi doğrultusunda karşı tarafa rahatlıkla terör damgası vurduğunu, bunun İslami ölçülerle değerlendirilmediği müddetçe objektif kriterlere dayanmayacağını ifade etmiş olalım. Evet. Kendi çıkarlarına ters düşüyorsa terörist değilse özgürlük savaşçısı. Mesela bugüne kadar Nelson Mandela, Üsame Bin Ladin, Yaser Arafat, Ariel Sharon, Che Guevara, Deniz Gezmiş, Abdullah Öcalan, Şamil Basayev, Şeyh Yasin, Saddam Hüseyin gibi insanlar bazı kesimler tarafından kahraman, bazı kesimlerce terörist lanse edilmişti. Hatta e, politika gereği e, yaşı müsait olanlar bilir. Yasir Arafat bazen teröristi. Bir sene sonra e, yok. E, halkının kurtuluşu için mücadele veren bir kahramandı. Aynı ülkeler tarafından. Bazen desteklenir. Bazen e, tümüyle desteklenir düşmanca tavır takınılırdı. Evet. Söz gelimi kimlerin planlayıp icra ettiği hala netlik kazanmayan 11 Eylül saldırısının terörist eylem olduğu konusunda bütün kamuoyu kabullendirilmiştir. İtiraz eden olmaz. Ama bu olay bahanesiyle Afganistan'ın yerle bir edilmesine kimse terör olayı olarak bakmaz. Yani Afganistan halkının ne suçu vardı da onlara haksız yere onların öldürülmesi, yüz binlerce Afganlının öldürülmesi e, kimsenin kınadığı terör eylemi olarak değerlendirilmedi. Yani 200 kişinin öldürülmesi büyük bir terör oluyor ama 200 bin kişinin öldürülmesi bir şey olmuyor hani bize alıştırıldı filmler vasıtasıyla. E, kötü adam, adam öldürürse katil oluyor. E, efendim, onun adamlarını öldüren filmin jönü ise, başrol oyuncusu ise e, o katil matil olmuyor. O kahraman oluyor. Bilmem anlatabildim mi? Yani öldürülen adama göre değil, öldüren adama göre ya kahraman diyorsunuz veya e, terör diyorsunuz. Böyle bir dünyada yaşıyoruz. E, ve e, terörü lanetlerken e, adını iyi koymak gerektiğini düşünüyorum. E, yani e, insanları terörist haline getiren, e, başka seçenek bırakmayan veya Allah korkusundan mahrum eden e, ve onları şımartıp e, sonra e, büyüttüğü canavarın etkisinden korunamayan e, dost ve müttefik kabul ettiği ülkelerin e, onlara her türlü desteğine e, muhatap olacak şekilde onlarla hala iyi geçinen e, rejimlerin terörle alakasını unutmamak gerekiyor. Adaletli olmak zorundayız arkadaşlar. Adaletli olmak zorundayız. Geçenlerde bir ay oldu olmadı. Vakit gazetesinin akit mi vakit mi? Ankara temsilcisi e, telefon açtı. E, Hocam sizin işte yazılarınızı takip ediyorum, beğeniyorum vesaire gibi girişten sonra Şimdi bir e, görüşünüzü almak istiyorum. Ne konusunda? E, Fetullah Gülen konusunda. O Tayyip Erdoğan'a bir şey demiş dediyse e, o günün şeyiyle. E, onun hakkında şey alacak. E, görüşünüzü almak istiyorum. Dedim ki ben görüşümü söyleyeyim ama sen yazamazsın. Senin gazeten yazmaz benim söyleyeceklerim. O yüzden boşuna şey yapma, beni konuşturma. Hocam niye böyle diyorsun, biz seni seviyoruz. Ee, İslami olduktan sonra, doğru olduktan sonra niye yazalım, yazmayalım? Yazamazsın arkadaş. Şimdi ben Fethullah Gülen aleyhine atayım, öteki taraf haklı olmuş olsun. Yani e, bir tarafı suçlayayım, öteki taraf ak kaşık gibi olsun. Yok böyle bir şey. 10 sene birbirleriyle iyi geçinen bir elmanın iki yarısından bahsediyoruz. Her ikisinin de birbirleri aleyhine söyledikleri çok doğru. Ama tek taraftan ele alırsanız adaletli olmaz bu. Bahsettim biraz. Bu Tabii ister istemez Allah'ın indirdiği lef hükmetmekti, düz vesaireydi gündeme gelince hocam tabi ki yazamayız dedi. Evet. Eyvallah. Şimdi niye bunu söyledim? Bir doğrunun yarısını söylerseniz en büyük yalan söylemiş olursunuz. Doğruya ihanet etmiş olursunuz. Yani bir taraf suçlu. Eyvallah. Öteki taraf PKK suçlu. Onu herkes biliyor. Herkes söylüyor. Kolay çünkü. İçinizde PKK'lı yoksa vur abalıya, Eyvallah. Ya öteki taraf bir tarafı hak, bir tarafı batıl diyebilir misin? Vatandaş maalesef tek taraflı yönlendirildiği için bazı Kürtler hariç efendim onlar da biraz bazen farklı düşüncelerden dolayı tek taraflı terör olayını değerlendirmeleri var. Yani 30 sene önce niye böyle değildi? Tekrar edeyim. Neler değişti? Niçin değişti? Bunların iç yüzünü değerlendirmek lazım. Ve en az PKK kadar o belayı başımıza saran düzenin de terörist bir İslam dışı zalim bir düzen olduğunu kabullenmemiz lazım. O yüzden hak-batıl savaşı yok ortada. İki batılın, iki İslam dışı zihniyetin mücadelesi var. Ve esas terörist, tekrar edeyim, bu teröristleri de ortaya çıkaran, oluşturan, besleyen, onları inançsız olarak topluma bela eden bu sistemdir, bu eğitim sistemidir, bu global sistemdir. Bütün dünyayı terör haline, terörist haline getirmeye çalışan e, Batı dünyasıdır ve onun oyununa gelen e, Müslümanların başındaki Tawhidi yönetimler ve yöneticiler.